çok fazla bisiklet semineri dedi bu Doktor Atakan bu az duraksı söyle başlıklı bir sunum yapacak. bu Atakan hocanın yakın zamanda yayınlanan çıkan bir tasavvufi tartışmaları kitabını da sunmak istiyorum. Dil felsefesiyle ilgilenenler ve ilgilenmek isteyenler için Platon'dan e, Chomsky'ye, Sözlük kadar uzanan felsefe tarihi içerisinde dil felsefesi tartışmalarını bize büyük bir özenle uzun yıllar süren çalışmaların sonuna sunan e, bir metin. Engele duyuyoruz. Engele çıkmış kitap. Evet. E, ayrıca birkaç kitabı daha hatırlatmak istiyorum. Yine Atakan Hoca'nın İdiyalar ve Dil Bağlamı'nda Dogg ile Naglis kitabı elik yayınlarından ve elik soruda dil felsefesi bilime yani, ve gelecek kitaplığı yayınlarından e, mevcut. Onlara da dikkatiniz yaşlıyorum. Yine e, Atakan Hoca'nın birçok çevirisi de var. Burada sadece birkaç ilman işaretlenilebilir. <gülüyor> e, hakikaten e, kültür felsefe alanımız var. Yüzlemek Ayşar'ın bu değerli kitapları kazanmış. Mutluluk üstüne felsefe bir yolculuk. Frédéric Lenua'dan çeviri. İlim kökeni üzerine Ernst Rönel'dan <gülüyor> Analitik felsefe Jean-Gerard Rossi'den çeviri. İlim kökenleri Pascal Pink ve diğerleri <gülüyor> evet. Monodoloji, Metafizik Üzerine Konuşma, Laikist'ten çeviriyoruz. Bunlar evet. yine Metafizik'e edilmiş Berkson'dan, Likör Sözlüğü Morilya Haber'den. Metod Üzerine Konuşmanın Yeni Bir Çevirisi At At Atakan Hocalar geldi. Descartes'ten onu da çevirdi. Bunlar birkaç tanesi. Zamanla anlatı dördüncü cilt Likör'den evet. söylüyorum. Teşekkür ediyoruz derdiniz için. Ben teşekkür ederim. Dairek ettiğiniz için hacetim. Sağ olun. Ben burada. Ben burada. Muş ya İsterseniz e, değerli zamanınızı daha fazla çalmadan doğrudan bunu yap girelim. Ee, şimdi bugün sizlere anahtar ile ee, değerli davetliler ee, söz edimleri ya da söz iğneleri adıyla ki e, bu orijinal. İngilizcesi speech aksı speech aksı söz fiilleri, ilimleri teorisinin doğuşundan John Sörde'ye kadar geçirdiği dönüşümü ilerlemeyi ana hatırla sunmaya çalışacağım. Şimdi speech aksı teorisinin doğuşu da önemli bir isim olarak bu teoriyi nüve halinde ortaya atmış kişi olarak e, karşımıza John Langshaw Austin çıkarttı. E, L Langshaw'ın e, e, adını e, belirterek yazdım. Zira kısaca John Austin denliyince tarihsiz bir şekilde e, 20. yüzyılda yaşamış olan bu Oxford'lu filozof, 19. yüzyılda kendisinden önce yaşamış adaşı olan bir filozofla karıştırıyor. Onun adı sadece John Austin'dir ve kendisi hukuk felsefesi alanında fikirleriyle bilinen bir filozoftur. Pozitivist bir teorisiymiş. Karışmaması bakımından dediğim gibi bizimki John Rawls Austin'ın sadece John Austin'lekti. Tim Austin, Oxford'da e, felsefe kürsüsünde profesör e, olarak görev yapıyor. E, uzmanlık alanı ihtisas alanı Aristoteles felsefesi ve aslında kendisi ahlak felsefesi alanında çalıştığı sırada e, e, bir fikir yakalıyor, bir e, düşünce e, e, yakalıyor. O da şu: e, Austin diyor ki e, e, Hazreti tarihinde filozoflar e, dille ilgilenen çok sayıda filozoflardı. E, hatta yakın geçmişte e, bunların sayısı da çoğaldı. Fakat filozoflar bugüne kadar sadece e, mantıksal olarak doğru ya da yanlış değerlerinden biri verilebilen yani doğru ya da yanlış olabilen gündek ifadesiyle beyanlarla ilgilendiler. Oysa onların etmediği ama bizim gündelik dilde çok sık kullandığımız öyle bir beyanlar vardır ki, bu beyanlar ne doğrudur ne de yanlıştır. Ama bununla birlikte mantıkçı pozitivizlerin söz gelimi idare gibi bunlar anlamsız beyanlar da değildir. Bir parantez açalım. Zira kendisinden önce revaçta olan dil ve anlam teorisi e, ki mantıkçı pozitivizmin dil ve anlam teorisiydi. Revaçta olan bu e, bu, bu e, teori icabı e, hakiki bir anlama sahip olabilen türde dinsel ifadeler sadece e, doğru ya da yanlış yeri verilebilen önergelerle hüküm kümleleri sınırlandırılmıştır. Bunlar dışında kalan dinsel ifadeler işte Karnak, Ayer, Reimel, gibi çoğaltılabilecek mantıkçı pozisyon doktorun gözünde e, e, bunların dışında kalan dilsel ifadeler olsa olsa emotive meaning de bunların hakiki, sahici ve bir signifikasyona bir anlama sahip olduğu e, söylenemez. Şimdi John Hustin, e, e, sağlığında yani yaşarken, hayattayken herhangi bir kitap kalemi almıyor aslında. E, vefatından sonraki genç yaşta vefat etmiş Hustin, kanser sebebiyle e, 49 yaşında e, e, 12 konferans ediyor. E, ...ondan 12 konferans vermesini talep ediyor bir üniversite gittip, orada 12 konferans veriyor. Ve o 12 konferansının ses kayıtları ve tutulan notlar vefatından sonra... ...öğrencileri tarafından derlenerek bir kitap olarak basılıyor. oluyor. <gülüyor> o suyunun verdiği konferansının orijinal adı dünyasının <gülüyor> önce... ...sonra kitabına verdiklerini yazıyor. tasını words and deeds başlığıyla e, <gülüyor> ee, onun sonra derdet, <gülüyor> Bu kitabı dilimize değerli felsefeci meslektaşımız Levent Akseler kazandırdı Türkçesini. Metis yayınlarından çıktı kitap. Tek kitabın kitaba Türkçe Türkiye söylemekle yapan. Evet. Şimdi bu 12 konferans İlkinde e, Austin'in eleştiren hareket noktasını tespit ettik. E, bizden önce dille ilgilenen filozoflar kendi dil ve anlam teorilerini sadece ve sadece doğrulanabilir türde dilsel ifadelerde, yani doğru ya da yanlış mantıksal değerinden biri verilen önermelerle sınırlandırdılar. Bu onun eleştiren hareket noktası. E, oysa anlamlılığı ee, sadece bu tür e, e, dilsel beyanlarla sınırlandırmak, meseleyi bir yanına ile eksik anlamak, e, eksik değerlendirmek oluyor o Austin'in gözünde. E, çünkü diyor Austin. Bu e, arada doğruda yanlış mantıksal değeri verilebilen dinsel ifadeler nelerdir Bir ee, iki örnek de analım isterseniz. Tahta beyazdır önermesi, öyle bir önermelerdir. Tahta beyazdır önermesi. Bir de yazmak ile beyaz listeli şahit doğru. Değil mi? başka bir renk yanlış değerini alacak. İşte efendim e, e, ne diyelim e, e, Sultan Ahmet tramvay durağında her 5 dakikada bir tramvay seferi yapılmaktadır. Önemlisi de böyle bir önerme. E, şimdi uydurdum bilmiyorum. Kaç dakikada bir sefer şayet Gerçekten de e, tarihte öyleyse bu beyan doğrudur. Ama değilse yanlıştır. Ha, evet. O seni ne doğru ne de yanlış ama hem çok kullandığımız gündelik hayatta hem de vasfaya anlamda bilimsel ifadeler vardır. O ee, sim konferanslarının başlangıcında önermeler ile birazdan ne olduğunu anlatmaya çalışacağım. O türde bilimsel ifadeler arasında ayrımı yapabilmek maksadıyla e, bir başlangıç ayrımı olarak şunu yapıyor. Evet, e Konstatif atıms performatif atıms evet. e, tespit edici, saptayıcı beyanlar ve icra edici beyanlar arasında ki ayrım başlangıçta yaptı ayrı. E, konstatif beyanlar ile olsunun kastı doğrudan doğruya mantıkçı pozitivist filozofların e, efendim e, yani herhangi bir doğruluk değeri tayin edilebilen bir depli de bilsel beyanlar tahta beyaz etti. Performatif e, beyanlar, icra edici beyanlar nelerdir e, ona göre? E, söz gelimi e, belediyenin nikah salonunda şahitleri üzerinde e, mikrofona yapıcı, evet diyen gelimin beyanı bir performatif e, bir icra edici beyan. Bu beyan Doğru ya da yanlış hermen bir şeyini tasvip etmemektedir. Bir iddianın, bir hükmün dile gelişi değildir. Bu beyan yoluyla gelin ve damat o anda evlenme fiilinin ta kendisini gerçekleştirmektedir. E, önemli bir çoğaltılır bu beyanlar hakkında. Perfesatif, cirel bir çoğaltılır. Önemli bir çoğaltılır arkadaşıma desem ki benden bir şey iste mesela ya yani vallahi sende ki işte yalnızca e, bu şurubanı getirir misin yarın dese ki ben ona desem ki söz mannerini kilo gelirken yanına getireceğim dedim desem e, bu beyan ne anlamıştır? Bu beyan bir hükmün dile getirilmesi, bir iddiada bulunma maksadıyla inşa edilen yani. bir söz verme fiilinin Fiilin ta kendisi icra edilmedir diş yaneti. Başka bir örnek daha ee, mahkemede salonunda, duruşma salonunda yargıç yaz senin sonunda biz Türk yargıçlığında bu kadar kendi İngiliz yargıçlığında usul böyleymiş. Karar aşamında kararın açıklanıyor bu diş yargıç tokma masaya bu karar sanığı 10 yıl ağır hapis cezasına mahkum ediyor dediğinde yargıç hakim aslında ne doğru ne de yanlış bir şey söylemektedir. Bir hükümde bir, bir, bir, bir yargıda bulunmamaktadır. Daha doğrusu bir önerme dile getirmemektedir. Salığı falanca gibi bir sezası makyum etme tiğinin ta kendisini icra etmektedir. Ee, örnekler çoğaltılabilir. Ee, ertesi gün denize indirilmek üzere, kısakta bekleyen, ee, bir gemi düşündüğünüz, yeni yapılmış, doğru duralım. Ee, ve ee, tören esnasında bir takım ritüelleri var gemide. Suya <gülüyor> biliyorsunuz kurdele bağlanıyor. İşte şişe bağlanıyor kurdele ucuna ve bunu da genellikle bir zarif hanımefendiye kestirtirler. Burada da geminin bordasını çarpar ve o anda görevli olan, yetkili olan kişi şirket yetkilisi derdi mikrofonda bu gemiye Mustafa Kemal Atatürk adını veriyorum ya da bu gemiye Fatih Sultan Mehmet adını veriyorum dediği anda bu sözü aracılığıyla o gemiye ad verme fiilini işler icra eder. Dikkat ederseniz gerçekten Austin'in yerine teslimindeki gibi bu türlü ifadeler ne doğrudur, ne yanlıştır. Bir hüküm verme maksadıyla bir e, önerme dile getirme maksadıyla e, beyan edilmiş şeyler değildir. Şimdi bunun Austin'in konferanslarının e, başlangıcında yaptığı bir e, diyelim, e, hareket noktası kendisinin hareket noktası aldığı bir ayrım olduğunu da belirtelim. Zira o 6. konferansından itibaren büyük iddiasını değil bir deyse anlatıyoruz. Eder ki 6. konferansından itibaren gerçekte bütün konstatif görünümlü olan ifadeler de performatif örtük olarak performatiftir. Örtük olarak icra edecektir. Ne demek bu? Fransa altıgen düşündedir. Oslo, Londra'ya 100 km mesafededir. Raylarda yürümek tehlikeli ve yasaktı. Üç tane dinsel değer örneği sıraladı Austin arka arkaya. Yani, bakın, bunlar ilk bakıldığında bir e, hüküm bildiren cümleler gibi görünmekte ortaya koyuyorlar. Ki, efendim, bunlara doğruluk değeri verilebilir. Bunlar doğruya dayanmış gibi e, düşünebilirler. E, oysa diyor Austin, bu beyanlar zınnen örtük olarak birer icra edicidir. Nasıl mı? Sıra ile bu beyanları performatif icra edici hale dönüştürelim. İlk beyanımız e, efendim, Fransa evet, altıgen altı biçimindedir. Teşekkür ederim. E, aslında bunu hemen şu hale dönüştürmek mümkündür. E, Fransa'nın altıgen biçiminde olduğunu öneştiriyorlar ya da Fransa'nın altıgen biçiminde olduğunu tasdik ediyorum biçiminde vermen bir icra edici beyanı çevirebilir. Aynı şekilde Oxford'un Londra'dan 100 km mesafede olduğunu sanıyorum. Olduğunu öne sürüyorum. Olduğunu tasdik ediyorum, onaylıyorum biçiminde örtük olan icra edici yapısı yüzeye çıkartıda Şimdi bu böyle midir gerçekten? Yani Osten'in e, e, öne sürdüğü gibi her dilsel acaba icra edici karakter deminim. Başka bir tartışmanın konusu. E, Ama e, en azından şunu söylemek mümkün ki Osten'in e, felsefe tarihindeki önemli bir başarısı herhalde bu. E, gerçekten de e, mantıkçı pozitivist geleneğin zannettiği gibi dil sadece ve sadece olguları tasvir etmek, reprezante etmek, olgular hakkında bir iddiada bulunmak üzere kullanılan bir e, alet değildir. dilin tek fonksiyonu işleri değildir. Ve anlamlılık da e, sadece bu tür dilsel deyanlarla sınırlı bir fenomen değildir. E, özellikle müdürlük dilde kullandığımız söz vermek, yemin etmek, ant içmek, mahkum etmek, oturumu açmak, e, bir bebeğe ad vermek... Bakın bir bebeğe ad vermek keyidi e, de aslında değil mi? Abi? O da icra edici bir şey bir beyan yani e, Batılılar ona vaktize diyorlar, vaktize yani, etmek diyorlar ama bizim kültürümüzde biliyorsunuz kulağa ezan okumak suretiyle e, yapılan icra edilen bir fiildir ailenin en büyük tarafında e, e, böyle atıyorum diye ve kulağı yanlış hatırlamıyorsam iramet dedim öyle yapardı Doğan küçük torunlar için e, üç kere de atını sıstırdı arzından. E, bakın bunlar işte de icra edici e, beyanlar. Tafi Atun Bey, soruları sona mı saklayalım? Arada alalım mı? Ne dersiniz? En sona mı Soruları bitirip sorularalım. Yani siz konuşmamız lazım, ben de size görürseniz. <gülüyor> İkisi de kullanabiliriz. Tamam, o zaman <gülüyor> böyle yapalım. Yani, <gülüyor> mutatı bozmayalım, biz de sona alalım. <gülüyor> ee, şimdi, e, Austin'in bir, e, <gülüyor> bir ayrımından daha söz edeceğim sonra sorduğu bir soruyu ıı, soracağım, dile getireceğim burada. O soru da şudur. Peki her acaba e, e, beyan, her performatif e, beyan, her icra edici beyan gerçekleşmiş bir performans mı? Yani e, e, acaba e, bazı beyanlarımızın e, e, karavan olduğu haller var mıdır, isabet ettiremediğimiz haller var mı bu sorusunu soracak Austin. Ondan önce müsaade ederseniz, Austin'in beyanlar konusunda yaptığı bir ayrım da şundur. Üç düzey var diyor Austin. Bir şey söylediğimizde e, e, Efendim, dayanlarımız üç farklı güce sahip olacak, üç düzeyli değerlendirildi. Bunlardan biri konuşma e, işi, aktif bir şey ki ben bunu e, lafız fiili olarak çevirdim bu şey, Lafız fiili, bakın lafız fiili sadece e, sesleri artiküle etmek, sesleri birbirine eklememekten ibaret bir fiildir o sineye göre. Söz gelime saçma sapan bir şey söylemem lazım. Çünkü onun lafız fiili örneği olması lazım. Mesela e, askerden paralaran pam, pam desem ben şu anda bir lafız fiili icra edmiş oluyorum. olarak bir şey söylüyorum ama manası yok. E... İşlenen fiyiz diye bir düzeyi var ki bu düzeyde e, nedir? E, söylerken işlenen fiyiz. Ev e, bakın e, verdiğimiz örneklerin hepsi anılabilir. Evet diyen kişi belediyede nikah salonunda e, değil mi? Bir ilokasyonal e Act icra etmiştir, gerçekleştirmiştir. Onun beyanı bu düzeydedir. Neden? Çünkü söyleyerek evlenme aktını gerçekleştirmiştir. Söyle evlenme ed fiilini işlemiştir. Üçüncü bir yüzey olarak örnek eşitleri aktı. Ee, Bunu da ben e, e, söyleme yoluyla işlenen fiil ile çevirdim. Söyleme yoluyla işlenen fiil <gülüyor> ile çevirdim. Ee, örnek haber mültenini düşünelim. Spiker haber akşam mültenine çıkmış ve diyor ki e, efendim e, işte e, bilmem ne hayvanat bahçesinden işte bir Bengal kaplanı kaçtı diyor. İşte e, değerli dinleyenleri e, işte uyarıyoruz diyor. Spiker'in bu beyanı bu haliyle bir uyarma aktı olarak bir e, söylerken işlenen şeydir. Ne zaman ki Spiker'in bu anonsu bir anda kentte bir panik dalgası tetikler ve insanlar kaçışmaya başlarlar sokaklarda yani korkarak ee, işte o zaman bu artık bir e, söyleme yoluyla işlenen fiil düzeyine yükselmişti. Bir başka örnek daha verelim. Bana onu vur dedi. Ee, beni onu vurmaya ikna etti dediğinde, değil mi? Mahkeme salonunda ifadesi alınan şey işte e, zandı diyor ki beni onu kurmaya ikna etti. Bakın burada e, e, etki gerçekleşmiş olduğundan dolayı bu da e, buradaki ifadelerde belirtilen durum bir aslında vuh onu, onu azmettirilenin vuh o sözü söyle, söyleme yoluyla işlenen bir fiil gücüne sahiptir. E, Harekete geçen söz mü? E, muhatap sürü. üzerinde hedefliğe evet. etkin bir söz. Muhatap üzerinde hedefliğe etkin bir söz. Şimdi gelelim Osten'in e, sorusuna. E, sonra Osten'in e, hem öğrencisi olan hem de onun nüve halinde ortaya koyduğu bu teori e, daha, ...daha tamam bu teoriyi daha efendim, geliştiren... ...Sörl'ün bu görüşleri. olarak siz Sörl'den bahsetmek istiyorum. Ee, o senin sorunu soru şu. Son konferanslarında oluyor ki... ...peki acaba her icra edici beyan... ...bir performans mıdır? Gerçekleşmiş midir? Her icra edici beyan ona gerçekleşmiştir... ...diyebilir miyiz? Hayır. Ee, bir icra edici beyanın... E, efendim, ...gerçekleşmiş olabilmesinin... E, ...koşulları var... Osteen bu koşulları başarı koşulları diye adlandırıyor ve altı e, madde halinde sıralıyor. Teşekkür ederim. Ee, ben bu koşulları tamamla e, şey yapmayacağım, almayacağım, zikretmeyeceğim ama hiç olmazsa bir tanesini söyleyeyim. İçtenlik koşulu, adını verdiği bir koşulu var Osteen'in. Ee, bir beyan içinde dile getirildiği durumda şahit e, bu koşulu sağlamıyorsa o beyan e, başarısız bir performanstir, gerçekleşmiş sayılmaz. Verdiği örnek, çok açıklayıcı bir örnek, şayet e, bir yakını kaybetmiş bir, birisine taziye ziyaretine gittiğimiz esnada ona başını sağ derken bir yandan da mıyık altından pis dizimi göstersek bu beyan çiçenlik boşuna aykırı olduğundan dolayı gerçekleşmiş bir performans değildir. Austin'in sağladığı bu menik performanslarda, ee, kriterler var gözüküyor. Şimdi e, gelelim e, benim asıl üzerinde durmak istediğim, e, e, e, yoğun olarak durmak istediğim e, kişi olan Sörn'ün görüşlerini ki Austin'in e, işte çok e, sınırlı e, sayılabilecek ömründe, e, ömrü vefa etmemiş, belki kendisi teoriyi oralara taşıyabilecekti ama Adeta onun bıraktığı bayrağı ileriye taşıyan öğrencisi John Raja Gitson. E, Sölde e, felsefe profesörü <gülüyor> ve doktora tezi. başlığı da Speech Faktis. Bu Sölde aynı zamanda e, yayınlanan ilk eseri, ilk kitabı. Doktora tezi basılıyor. Ee, bu kitap da Türkçe'ye çekildi. Ee, yine Üstad Zevent Aysel'in tarafından söz edimleri başlayarak bu kitap Böylece söz edimlerinin ne olduğunu bunu, e, daha aşina oldu. Değil mi tanıdık? Söz edimleri e, dilin icra edici performansı boyutu var ve biz söylediğimiz sözlerle sadece dünyadaki olguları tasvir etmekle, ona hakkında iddialarda bulunmakla yetinmiyoruz. Aynı zamanda dil yoluyla bazı fiilleri işliyoruz da. Dil yoluyla bazı fiilleri işliyoruz da. Ee, şimdi Austin'den sonra e, kapsamlı bir söz edimleri, teorisi, geliştirme payesi e, e, talebesi e, John Sörle e ait dedik. E, ben e, Sörl'ün yaptığı bir takım e, kavramsal ayrımları e, öncelikle takdim etmeye çalışacağım sizlere. Ardından da bu ayrımlar e, ışığında Sörl'ün bir e, e, sadece söz gelimleri teorisini, söz ilgileri teorisini Sör, e, tamamına erdirmekle yetinmiyor. E, son Hala yaşayan bir filozof bu John Searle, 90 küsur yaşlarında ve son dönemdeki çalışmaları o bilgelik ve işte olgunluğun getirdiği bakış açısıyla ee, aynı zamanda bu teoriyi bir toplum ontolojisi teorisiyle bütünleştirme e, çabasının e, ürünü olan, e, bu teşebbüsün ürünü olan eserleri var. John Sörl'ün ee, ki onların adını da alacağım. Bunlar Türkçe'ye de çevrildi bu eserler. <gülüyor> yani, bu saatinizi bir ben bu su <gülüyor> sonra, bakalım bu tavrapsal ayrıntıları neler <gülüyor> <Neden? gülüyor> bunu Speech Act kitabında Sörlük gündeme getirdiği ilk ayrım. Kurucu kural, düzenleyici kural ayrım. Başlangıçta ben e, tahta yazmak suretiyle e, çok sayıda ayrım yapacağım. Böyle kavramsal karşıtlık kuracağım. E, Sizin diyeceksiniz ki yani ne oluyor burada. Sonra bir bakacaksınız filmin sonunda bütün bunlar tık tık tık, tık tuğlalar. Sörlün görüşüyle hepsinin bir yeri var. İşte hepsi o türde. kurucu kural, düzenleyici kural ayrıca. Şöyle özetlenebilirim. Ee, bazı türlü kurallar var. Bu kurallar önceden var olan e, e, ilişkileri düzenler, Önceden var olan şeyleri düzenlemeye dönük kurallardır. Yani Söyle görün. Düzenleyici kurallar böyle kurallardır. Söz gelimi, e, nezaket kuralları, görgü kuralları, e, kur, e, özür dilerim, <gülüyor> düzenleyici kurallardır. Ne demek? E, e, Düşündüz ki görgü kuralları henüz ortada yokken de iptidai insanlar arasında da beşeri ilişkiler var. Ama o zaman daha görgü kuralları yok. Bu kurallar var olan bilinçleri düzenlemek üzere sonradan icat edilmiş olan kurallardır. Bir, bir anı efendide geçerken bunlar kalmadı artık bizim toplumumuz. ama da bir muhterem bir e, şey geçerken, büyüğümüz geçerken, hani şöyle bir çekilip de bunun de, deyip önce buna yol gibi kurallar. Kurucu kurallarsa öyle değil. Kurucu kurallar e, bazı beşilik kurumları mümkün kılan ...kendilerimden önce var olmayan, kurumları yaratan kurallardır. Devletler. Satranç oyununun kuralları sözü gibi kurucu türlü kurallardır. Konsültip, rules. Kurucu Zira e, e, satranç oyununun kuralları olmaksızın ortada satranç yeri oyun olması. Basketbol oyununun kuralları tanımlandığı haliyle... 4 saniye kuralı, 5 saniye kuralı, ben bunlardan anlamıyorum ama hani diyeyim, bir sürü kuralları var. Bilmem kaç e, şeyde işte metreden atarsan bu kadar puan alıyorsun da fotoğrafı dibinden atarsan daha az puan alıyorsun, gibi <gülüyor> Demek ki bunlar, e, bu tür verdiğimiz örneklerdeki gibi oyunları mesela, oynamayı mümkün kılan, Bu oyunları aynı zamanda yaratan, onları kuran kılar Herhalde açık bir anlaşılıyor değil mi? Bu Olayız. Şimdi, sorunun temel iddiası, e, ilk iddiası şu. <gülüyor> Söz edirleri, ne, ne bağlı olduğu kurallar efendim, kumucu türde kurallar. ilk iddiası bu, John Søren. Şimdi bunun filmin sonunda söyleyeceğimiz şeylerde bir yankısı olacak, bir yankısı olacak <gülüyor> başka kavramsal tanımlar. Eee evet, ulgular kaça ayrılır sorulen ulgular iki tür ulgudan öncelikle iki eee <gülüyor> ıı, ana kurul ayrık eril sözcüğün olduğu kaba ulgular nelerdir? Kaba oldular. Everest dalının zirvesinde karnemuz olması bir kaba olgu. Ee, günümüzden işte bilmem kaç milyon yıl önce dünyada dinozorların yaşamış olması bir kaba olgu. Evet. Beşeri olgulardan farklı olarak demek ki kaba olgular e, sosyal olgulardan özür dilerim. Beşeri demeyelim sakın ha. Çünkü beşeri olmayan sosyal olgular da var. Biraz sonra öne gireceğim. E, kaba olgular. Dünyada e, işte e, doğal şeylerin değil mi böyle kendiliğinden hani cereyan ettiği bu, bu, bu olgular demek ki bu türde kaba olgular. Sosyal olgular nelerdir peki? Şimdi sosyal olgular dendiğimde e, hemen bunlarla beşeri olduğunu anlamıyorum e, diyorum sonra Çünkü Beşeriği olmayan sosyal ordular da vardır. Söz gelimi, sırtlanların işbirliği yaparak arslan avlaması bir sosyal ordular. Belgesellerde hiç izlediniz mi bilmiyorum. Ben gördüğüm bir belgesel. Hakikaten de sırtlanlar çok gözleri döndüğündür. Böyle çok aç kaldıklarında. Yani aslan ve ormanın kralı ona bile sataşıyorlar. Bunlar bir organize oluyor böyle. Hani 10 tane 20 tane sırtlan. Çeviriyorlar aslanı. In, boğazını indiriyorlar, indiriyorlar, içini indiriyorlar. Söyleyecekler bu bir sosyal olguları. Bir sosyal olguları. Ee, şimdi bir de sosyal olguların bir alt kurgu daha var ki, efendim onlar da neydi? Onlar kurumsal olguları. Bir, alt küresi, bir kurumsal olur. Meclisin bir yasayı onaylaması bir kurumsal olur. Meclisin bir yasayı onaylaması bir kurumsal olur. Demek ki sosyal olumların bir alt kümesi olarak kurumsal olurlar. Ancak belirli e, kurumlar çerçevesinde değil mi efendim, söz konusu olabilen türde olurlar. Ve bunlar bir şey daha var. Soruma göre, bu tür olgular kurumsal olgular. Ancak kur, bir kurucu kurallar sistemi içinde e, mevcut olabilir. Ya söyleyeyim, kurucu e, kurumsal olgular ancak bundan evvel tahtaya yazdığımız ayrımdaki e, kurumsal olgular sistemi içinde. Şimdi, e, ne dedim ben? Kurucu kurallar evet. sistemi içinde e, var olabilir. olabilir. Var. Olabilir. Yani o ortada birimiz var olmayan bir şeyi ilişkiler kuran ve unuttun değil mi efendim? At yüce kuran dediğimizde zaten başka bir şey söylemeye gerek inşallah <gülüyor> evet, kurumsal ile kurmak arasındaki bazı zaten Türkçede çok açık. Şimdi efendim eee komitü kurallar bir formülasyon nedir peki kurucu kurallar dediğimizin e, bunları nasıl formüle etmek mümkün e, şöyle formüle edebiliriz. So. Bu bağlamında Evet, kabul ediyorum demek evlenmek sayıcıdır. Ee, güzel diyoruz. Buna verdiği, bu operasyona, bu işleme verdiği de donsörlüğün statü işlevi yüklemektir. Statü işlevi yüklemek. Statü işlevi yüklemek ne demektir? X'in daha önce sahip olmadığı bir özellik B bağlamında ona yüklenir. Bir daha söyleyelim. X'in kendiliğinden sahip olmadığı bir özellik B bağlamında ona yüklenir. Ve o artık Y sayılır. E, doğada evet demek suretiyle efendim hani eşiyle çiftleşen bir hayvan var mı? Yok. Bu beşeri kurumlar için çok özür dileyerek söylüyorum ama hani başka bir örnek geldi, bir örnek bu geldi aklıma. Ama biz insan dünyasında bakın bu evlilik denen müesseseyi kuran bir film, şey, statü işleri yükleme şey. Örneğin ne kadar şey oldu? Yok, kendim şey de şüphe yapıyorum. ettim gerçi şu anda ama hani barışlayın diye. Daha iyi bir örnek bulursam onu da söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi efendim e, nerelere geldik? Az kaldı. Gerçekten az kaldı. Yani güzel bir yere vardınız dediğimiz işlet. Ee, yani X'in daha önce sahip olmadığı bir özellik ona nasıl oluyor diye müklenebiliyor. Sövrün buna getirdiği açıklama e, da şudur. Kolektif yönelimsellik yoluyla diyor. Bu arada bana tahta ZB koyu yatacak. Alıp bir an zaten. <yayınlatayım. gülüyor> Kolektif yönelimsellik. Ben burada bir şeyine hiç girmeyeceğim. Yönetimsellik e, e, diye bir şey, entansiyonelte diye bir şey var değil mi? Terseri böyle bir derdidir bu işte. Usher'de, Brentano'da yönetimsellik falan çok teknik bir şeydir. E, e, bunun kolektif bir hali var Sölde göre. E, kolektif yönetimsellik diye bir tipi var. Bir de onun kolektif olmayanı var bu iş demek ki. O işte, Usher'de, Brentano'da köklerinde söz konusu olduğu halinde yönetimsellik. Peki, kolektif halindedir nedir e, yönelimselliğin, değil mi? Değil mi? E, adı üzerinde toplu olarak, değil mi, bir grup olarak insanların e, e, yönelimselliğinin söz konusu olduğu şeyler. Söz gelimi, e, evlilik kurumunun hakkındaki, e, efendim, e, yapılmış bu düzenlemelerin tamamı grup olarak, toplum olarak, değil mi, hani konulmuş kurallar ve Herkesin üzerinde uzaştığı türde bir kurum bir kurum. <gülüyor> e, evet. Demek ki toparlayacak olursak, x'in henüz sahip olmadığı bir özellik. Kolektif yönelimsellik yoluyla ona yükleniyor. Şimdi dile geliyoruz artık. Bunların bu anlattıklarımızın diline ilişkisi var. Geliyoruz şöyle yazıyorum müsaadenizle. Sör şöyle diyor, diyor ki X'ten Y'ye geçiş Bunu latince yazıyor, anlatıp konuşacağız birazdan. Eo o, -o. Eo hizo Dilsel bir geçiş Evet, dilsel geçiş Evet, dilsel geçiş Ne demek? <gülüyor> e uydurduğumuz bizzatiyi demek, kendimiz bizzatiyi istenmeyen geliş, dijitalin gelişidir. Aha tabii hangi bağlamda? Bu bahsettiğimiz bağlamda, bu bahsettiğimiz düzeyde. Ne demek bu? Şimdi bunu açıklamak için de. Yine bir ayrım yapmamız gerekecek. O da elzem dayatıyor kendisini mecburen bir sıra bakmıyor ama artık ondan sonra e, şu soruyu yapabilecek e, şeye geleceğiz. O ayrımı da yaptıktan sonra John Sörle göre sözü <gülüyor> fiillerinin toplumsal realitenin e, inşasında kuruluşundaki rolü önemi nedir? O soruyu nihayet e, cevaplayacağız. Son şu. Dile bağlı, dile bağımlı dağılıyorlardır. Dile bağımlı olan bunu konuşalım. Sonra bir de aynı şeyi olgulara da vermeyeceğim. Bir de bağımlı olan olgular ve olmayan olgular olarak da ericeklik. Bir de ee, bağımlı olan düşünceler nelerdir? Olmayanlar nelerdir? Ee, biyolojik ihtiyaçlar ...la ilgili düşüncelerimiz, söz gelimi, söyle göre dilek falan... ...içgüdüsel, hayatta kalmaya... dair olan bir takım düşüncelerimiz... söyle göre... ...değil mi? Kına dile bağlı olan düşünceler... ...hayvanların düşünceleri de öyle değil. Söz gelimi... ...köpeğin... ...biraz önce ağacın... ...tepesine tırmanmış olan... ...kedinin kokusunu... ...duyup da teşhis edip onun kedi kokusu olduğunu teşhis edip kedinin ağacın tepesinde olacağına dair kognitif bilişsel durumu, zihin hali dile bağlı bir düşünce değil. Ama eee diri olan fikirler de var. Yani bazı fikirler kelimelere veya benzeri türde diinsel araçlara bağımlı kelimelere ya da benzeri türde diinsel araçlara bağlıdır. Nelerdir? Bu? Mesela az önce de andığımız örnek. Everest Dağı'nın zirvesinde kar ve buz bulunmaktadır cümlesi Söyle göre dile bağımlı bir düşüncedir. Evet, bu tepesinde kar ve buz bulunduğuna dair düşüncem benim şu anda zihnimde olan bu dile bağımlı olan bir düşünce. Bu kelimeler rüyadığında, bu kelimeler olmaksızın bu düşünceye sahip olmaktadır zira mümkün. mümkün değil mi? Son bir ayrım. Hemen burada işim kolay. Düşünceleri silsen, o dedim geri. Olgular yaslan. Bunda konuşalım. Ee, Dile bağlı olgu. olan olgular ve olmayan olgular olgu, olgu. ayırt. Ee, Dile bağlı olmayan olgu, olgu nedir? Çağımızda bilmem kaç günümüzden gününden kaç milyon yıl önce kim ki, dünyada dinozorların yaşamış olması olgusu illa alakalı bir şey değil. Bir bağlı bir olgu değil. Bir de bir olgu değil. E, fransiyum elementinin e, metallerin en ağırı olması olgusu da bizim Fransiyum adını verdiğimiz element var. O element Metallerin en ağır. Eskiden altın sanılıyordu <gülüyor> filozoflar. 17. yüzyılda madenlerin en önemli derbileri filozofların verdiği örnek altın demek. Günümüzde fancy mühemmet olduğu ortaya çıkmış ben de filozoftan öğrendim. Şimdi ee, dile bağlı olan bulgular neler? Ayrımlar bir, bir, bir, bir, bir içine geçtiği için zihnimde şu: bağımsız olmayan olduğu için. Yani Verdik, verdi, değil mi? Bunu buna örnek verdi, değil mi daha? Şey, dile bağımsız olmayan düşünceler için de. Ben mi anladım mı evet. Aa, şey dedim onlara, evet. İçgüdüsel e, ilkel, iptidai ihtiyaçlar söz gelimi, hani Hı. değil mi bunlar? Dile bağlı olan düşünceler deyiniz de. Onlar bir Ben Suriye gezmiş oldum falan. Ben de sonra sattım. Köpek ve kedi, <gülüyor> köpek ve kedi örneği de ona gelirdi o sorgu. Yani sorgu verdiği örnek köpeğin kokun aracılığıyla kedinin orada olduğunu düşünmesi değil. Evet. Ee, Dile bağlı. Ee, yani, şey bağlı olan olumcul varlıklar. Buna varlıklar? Dile bağlı olumcul varlıklar. Aslında şimdi e, sosyal gerçekliğin inşasında dilin işlevinin ne olduğu sorusu da tam da zaten e, bunu buna vereceğimiz yanıtla birlikte ortaya e, çıkacak. E, yani e, sorumuzu tekrarlayalım. X'ten Y'ye geçiş neden dilsel bir geçiştir? X'ten Y'ye geçiş neden dilsel, dili gerektiren dilsel bir geçiştir? Ee, aynı manaya gelmek üzere statü işleri yükleme dediği şey, statü işleri yükleme dediği şey işler evet. söyledi. Neden dili bağlamadır? Neden dili gerektirir? Neden dili olmadan ne yapamayız? Ee, evet, şimdi bununla ilgili olarak verdiğim örnek son derece anlaşılır bir aslında mesela bir el aletinin tornavidalık işlevi görmesi için dile ihtiyaç yoktur değil mi bir el aletinin tornavidalık işlevini yerine getirmesi için dile bir ihtiyaç yoktur ama cebimizde taşıdığımız yeşil renkli bir kağıt parçası 20 liralık banknot işlevini görebilmesi için dile ihtiyaç var de bu e, aynı zamanda dile bağımlı bir olgun. 20 liralık banknot aynı zamanda dile bağımlı bir olgun. Ee, biraz açıklayalım, açalım isterseniz. Ee, para örneği çok kullanış, elverişli bir örnek, Sörlüm düşüncelerini e, birbirine bağlamak açısından 20 lirayla bütün filmin sonu bağlanacak, o 20 lirada bağlanacak. Ee, şimdi, bakın tornavidadan farklı olarak yeşil renkli kağıt parçası e, nominal bir değer, işte 20 liralık değer taşıması olması onun e, mad maddesel olarak varlığının temin ettiği bir şey değil, bir durum değil. 20 liralık banknotu 20 lira değerinde o yeşil kağıt parçasına 20 lira değerinde yapan şey nedir? Ee, B bağlamında x'in y'ye sayılmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kanunları yürürlükte olan para emisyon mültenleri çerçevesinde 20, e, yapılmış olan statü işleti nedir? O yeşil kağıt parçasına demek ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdürünün imzası basılmış olan o eşit kağıt parçasına bu surette e, bir statü işleri yüklenmiştir ve o bakın B bağlamında artık e, değil mi? Y sayılmaktadır. Bir kağıt parçası 20 TL'lik bantla sayılmaktadır. Tamam, şimdi son adımları geliyoruz. Burada sabrınız için çok da teşekkür ederim. Yani evet. Şimdi evet filmin sonu artık yavaş yavaş daha uzatmanın hali yok. Sorun çok yine manidar açıklayıcı bir örneği de mülkiyet örneği. E, mülkiyet örneği. Yani dil sosyal olguları e, e, e, kurmada e, neden e, bir ön şarttır? E, ve e, toplumsal gerçekliğin inşası neden dile bağlıdır? Neden dile Bu Sorusun artık cevabı yavaş yavaş ortaya çıkacak. Mülkiyet örneği. Yine Sörlüm kullandığı, olumlu açıklayıcı bir örnektir. Mülkiyet Söz gelimi, bunların hepsi birer söz edindir evet. ve e, aslında bu yeni şeylerin e, hepsi birer sörle göre söz edindir. Mülkiyet e, e, örnekleri verilir, sörle kullandığı tarihinde. E, şimdi bir otomobilim olduğunu varsayım, yok ve almayı düşünmüyorum zaten hani param olsa da. Çünkü İstanbul'da otomobil kullanabilir miyim şüpheliyim falan filan. Ve ben bu hayali otomobil mi, olmayan otomobil mi, <gülüyor> Diyeyim, satsam, satmak istesem işte efendim, notere gitsem Taciettin Bey de e, talip olsa benim külüstüre e, biz aramızda noterle bu satış işlemi yapsak e, bakın bu işlemleri nasıl olduğunu da bilmiyoruz bu karabin olduğu için ve e, Taciettin Bey çıkarken yani, hakkını helal et e, tokalaşsak o da elinde artık satış belgesiyle açsa binse kontağı çalıştıksa arabayla gitse bu noterle yapılmış Dilsel bazı beyanların sıralandığı vesika, aslında teknik tarihinde söylendiğimde asertif bir söz kiillidir. Zira evet, söz fiillerine e, hiç girmeyeceğim ama şunu söyleyeyim sadece, John söz fiillerini çeşitli gruplar altında, gruplandırmıştır da, işte asertif söz vardı. bilmem vardı söz fiilleri vardır. Bir sürü bir sürü türleri vardı. Asertif türlü olanları kesinleyici şeylerdir. Demek ki Taceddin Bey şu anda çekil işte, taşıdır. Efendim artık o otomobilin ona ait olduğuna dair asertil bir söz fiili e, ücüne sahiptir. E, mülkiyet örneğin üzerinden başka şeyler de verilebilir. Değil mi efendim? Mesela e, Allah göstermeye hani onulmaz bir hastalığa yakalansam sahbem ve işte evimde de epeyce kitap var yani. Bir eşek kitabım var. E, bütün maaşları oralara biz verdik. Sevimlerce zaten ve kıyamıyorum o kitaplara da. E, çocuğum da yok. Hani nasip olmadı daha evlenmedim de. Ve e, desem ki ya hani nasıl olsa öleceğiz gidiyor. Kitaplar işe yarasın. Ben bunu Galatasaray Üniversitesi kütüphanesine bağışlıyorum. Vasiyetimdir diye bir yazı yazsam. Onu imzalasam. E, bakın bu evrak tatil bir söz edimdir. Bir söz değildir. Söz giyileri edinmerek sadece e, e, bu nevi bakıl şeyler değil hatta ve hatta e, Sörl'ün size şimdi bitirirken adını yazacağım eserinde e, söylediği gibi, eserin sonlarında söylediği gibi e, e, hatta bazı nesneler gibi e, e, örtük olarak ona göre e, söz geliyordu. Bir alyans gibi, bir söz gibi biraz ve toplumsal gerçekliği bunlar kurmaktadır. E, Alyans aslında ben evliyim diyen bir söz fiilidir. Ve adeta o söz fiilinin maddeleşmiş madde maddeleşmiş halidir. Rozetler biraz söz fiilidir. Apoletler biraz söz fiilidir. Üniformalar, iş kıyafetleri bunların hepsi birer e, altında birer e, söz fiilidir. E, dolayısıyla da e, kurucu kurallar, e, burada tabi olan, statü işleri yükleme, bütün bu adımlardan sonra söylenebilecek olan şey e, kurumsal olguları yaratan e, şeyin büyük oranda dil oluyordur. E, kurumsal olguları kurmada söz fiilleri, e, adeta Sörnün e, anlatmaya çalıştıkları bir metaforla açıklayacak olursak, sanki kurumsal olguları pirketleri gibi, tuğlaları gibidir. ...sözleri de onları... E, ona da inşa etmiştir insanlığı. E, benim söyleyeceklerim... E, ...bunlardan ibaret... ...benim tekrar sabrınız için... ...çok çok teşekkür ederim. Zor bir işi şey, biraz kolay yok... ...birkaç aramaya çalıştım. Yani aslında daha anlatılması gereken... ...çok şey var ama... E, ...ama içim şu açıdan rahat... ...sanırım en azından ana haklarını... E, ...deymiş sunabilmiş. Olduk mu bir nebzede... ...bu ne lafızın e, toplumun hareketine, hareketindeki e, yerini anladık. Yani öz olarak lafız var, yani bir beyanımız var, lafız var. Biz i̇şte A, B, D birleştiriyoruz. Bir lafız, bir beyan. Bu beyanın cemiyet hareketindeki yerini anladık. Bir de düşünüyorum. Müslüman anladık. Evet zorlanmayabildik bilmiyorum ama yani lafzın harekete bakan yönü nedir? Bu hareket hani bildiğimiz bir ne bileyim gitmek vesaire değil, cemiyetin kendi içerisindeki o hareketindeki, hareketindeki yeri midir? İşte bu lafızlar bazen kurucu olur, bazen kural kurucu olur. E, lafzın bir yönüne bakmış. Hani Türkçe'de şey diyelim, Ahtup Peyman diye, Ahtup Peyman, <Sinlik> evet, ah Peyman, yani yani şey vardır, lafızın ait Ahtup Peyman kendi aramızdaki bir birbirimize söz vermek, dolayısıyla hareketini yapmak şey yapmak, düzenlemek düzenlemiyoruz. Görebildiğim kadar yani o sizde söz, lafızın bu yönüne bakmış, hareket yönüne bakmış, biz böyle anladık, doğru mu yanlış mı? Anlatar siz Sözünle işte yani bir fiili işleme yanına bak dilin. yani yanık artık işte O bizim, bizim tasvir etmek için, metinler için kullandığımız bir aletten ibaret değil. Yani o sinvesöre göre diyeyim. Daha fazla bir şey yapabiliyoruz biz dil sayesine. Biz dil yoluyla o olmadan işlenemeyecek bir takım fiilleri işliyoruz aslında. Bakınız oturumu açmak, sanır falancayı hapse mahkum etmek, dil olmadan bu fiilleri icra etmek, işlemek mümkün değil. Ve e, bu fiilleri işlerken kullandığımız e, üstelik e, beyanlar e, değil mi? Bu e, beyanlar e, ne doğru ne yanlış beyanlar, kendisinden önceki filozofun iddia ettiği gibi ama hiç anlamsız da değil. Bunlar gündelik hayatta görüntüsü çok e, durmadan kullandığınız türde e, beyanlardır bu e, beyanlarımız için, icra beyanlar. Lisan'ın saik yönü yani harekete geçirici yönlü, harekete düzenleyici yönlü. ...el almış diye düşündük. Evet, çok doğru. Evet, evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olasınız. Üstelik de sadece hani öğrencisi, şey, öz özür dilerim üsttade olan... <gülüyor> e, e, ...Söz yoluyla bir takım fiilleri işlemekle kalmıyoruz. Aynı zamanda söz toplumsal konuların inşa edilmesinin de... E, ...bir e, diyelim, olmazsa olmaz koşulu olarak e, görülmeli değil. Herhalde sorunun büyük başarısı da değil mi? Hüsrandan ee, sonraki buraya kadar taşımak e, olsa gerek. Da. Çok sağ olasınız. Özel ol. evet. için teşekkür ediyoruz. Başka soru var mıdır? Belirli farklı sorun Tam. Büyük ilerleme seviyesine taşıyamadı. Abul Anatol bölgesine yazılan bir şeyler var. Yani, benim konumum. Dile bağlı olmayan olgu ile ilgili bahsetmektedir. Biraz onlar şu kadar gerçeği yaşamıştır. Şimdi bir taraftan olgu olarak bunu gerçekten dilen bağımsız olarak orada olduğunu varsayabiliriz. Ama bunu ifade ediyoruz aynı zamanda diğerinin içerisinde sahip ediyoruz. Dolayısıyla bir tür e, işlerin çetekileştiği bir birbirine e, kullanıldığı bir nokta varmış gibi yani şu bakımlar. Biz şu kadar yıl önce derken dünyanın güneş etrafında dönüşünü bir yıl olarak tanımlayarak yani kendimde doğa ve zaman diye bir şeyle onu bilmeden üzerime yerini ve kutumuz bir zaman perspektifi içinde toz bildirimi yapacağız. Dolayısıyla olgu bildihan mağabası olarak orada var. Ama orada var derken öne getirip e, dile getirdiğimiz ifadede bizzat birin kurucu gücü tekrar verildi. Dolayısıyla bir e, birbirine geçme ya da kullanılık denilmeli değil ama bir birbirine geçme ayırt ettiğini düşünüştüğü bir nokta gibi evet. yani, sanki. Naif bir realizm deniyor. Söylü taahhütinle Aynı zamanda e, bunu bir cümle olarak alıp dile bağımlı olan düşünce e, de kullanıyor. E, yani dile bağlı olan düşüncelere verdiği örnekler arasında şu cümlede var: e, Tırnak için yazmış. Dünyada falan yıl önce dinozorlar yaşamıştır. Tırnak kapatmış. Evet, Tırnak kapatmış. Dile de düşünce de dile tabi. Düşünce de dile Dile bağımlı olmayan bir olguyu dile getiren, bir olgu ifade eden, dile bağımlı bir düşünce. Dile bağımlı bir düşünce Dile bağımlı olarak, dile bağımlı olmayan bir olguyu dile getiriyor. Evet. Ama dolayısıyla, dile bağımlı olmayan olgunun kendinde zaten hiçbir zaman ele işlenmeyecek malveme ile getiremiyoruz yani burada idrak yapmış oluyoruz yani olgunun kendisiyle diyeceğimiz şey zaten ifade imzası olarak kalacak bir, bir diğer nokta bu institusyon yani kro ve kro olmuş olan bu da institusyon yine Fransızcasıda da İngilizcasıda da ne kadar dikkatli ve kro olmuştu yani inşa edilmiş olan özelliği bu da sanki bütün kendinde anlam taşıyıcı, otonom, kendi kendine yaslanan bir varlık girimi olarak var olmadan gösteriyor şey. Yani kurulmuş dediğim zaman. Burada B varlığındayız, Y sayılır ee dediğimizde aynı anda sosyunu de hatırlıyorum. Yani gösterdi, sadece gösteren de kalmayıp gösterilenin de bütün farklılık, boyun içerisinde, ilişkisinin içerisinde kuruluyor olması, herhangi bir göster göstergenin diğer göstergelerle farkı itibariyle kuruluyor olması. Yani derin katkısıyla herhangi bir gösterge tek başına kendi anlamını taşımıyor. Fakat onunla birlikte mevcudiyet formunda bağlı olmayan diğer göstergelerle de izini taşıyor. Dolayısıyla bu iz taşıma olayı herhangi bir gösterge, herhangi bir anlam birimini hayaletsel bir karaktere veriyor. Çünkü başka şeylerin izi onda var. Kendinde anlamıyor. yok. Dolayısıyla mevcudiyeti var olan ve var olmayan ilişkisi içerisinde kurulmuşlardır. Çünkü sözler bu şekilde belki biraz uzatarak girdim. Çünkü şu nokta nedense dekna de bir temas kurulabilecek bir nokta gibi geldi. Tam da bu enstitye olma, kurulma, bir kayıdım içerisinde, bir ilişkisellik ve kontekst içerisinde anlam kazanma. Dolayısıyla transfer edilebilir. Bulunduğu bağlamdan çekilebilir. çekilebilir. Başka bir yerde de Z anlamına gelebilme özelliği. Şeylerin ve toplumsal yaşamını oluşturan unsurların aynı zamanda kendinde varlıklar, doğal varlıklar olmadıklarını tekrar bize hatırlatıyor. Yani zaten yaptığımız betimlemede bu kurulma teması varmıştı. Evet, orada neyi soracaktım? Sormaktan ziyade sosur ve devre ile ilgili şeyler kattınız. Teşekkür ederseniz evet, ben devre ile ayrı büyük ayrı noktası ne olabilir diye söyleyeyim. çünkü Devrede atışılan bu yazı düşüncesi her şeyi kapsıyor. Sosur'da Sorumlu eder. Evet, evet, evet. Stasyon'da bu kurulmuşluğun dışında kalan şeyler evet. Stasyon diyorum, söyle. Bu kurulmuşluğun dışında kalan şeyler var mı diye tekrar söyleyeyim. Belki işte o dilim dışındaki olgular dediğiniz... Kamu olgular, evet. Kapı, brüt, belki, e, evet. Brute facts, evet. adını verdiği evet. olgular var. Yani bunlar e, kurulmuş olan şeyler değil. Brute facts'i de e, doğrudan doğuya natural facts olarak anlamamak gerek. Doğal olgular olarak anlamamak gerek söyleyemez. Zira doğal olmadığı halde bürüt, kaba olup olabilen şeyler var. Söylüyorum. Mesela e, e, işte bir şey düşünün, bir böyle para, duvar harabesini düşünelim. İşte bir süre önce yapılıp inşa edilmiş ve zamanlarını yıkanmış etmiş falan filan. Bu bürüt bir yol, bu kaba bir yolu. E, ama doğal bir yolu yani yapılmış olması manasında yapay mı oldu aynı zamanda. Da? Oysa burada. peri baca mesela, yani bunlar bunlar kabul olur peri baca burada mesela. Yapılmamış şeyler bunlar doğal olur. Aslında hani onduruğisi de oldu söylediğim gibi. Dile varana kadar hani anlattığımız kısımda doğal olarak tabi yani onduruğu aydın hani. Kaba organ, kutsal organ mesela. O aydınlardan hareketler yani zaten fiillerinin sosyal gerçekliğin inşasındaki fonksiyonun işlevini <gülüyor> temelendirme çalışması. Ben bunu kendi içinde bakıldığında son derece iyi bir argümantasyona sahip olduğunu, mantıksal açıdan iyi temellendirilmiş bir e, düşünce olduğunu, onun kanısını <gülüyor> söylemiyor. Dolayısıyla dil ile toplumsal gerçek, söz edilenler toplumsal gerçeklik arasındaki bu bağlamın. E, mantıksal açıdan bir argümanta edilmiş bir düşünce olduğunu, bir teori olduğunu bir olduğu kanısında hikaye yapıldı. Şimdi ben bugün e, gündüz hep ders yaptım ayaküstü ve çok yoğunluğunda dersler yaptım ki zihnim artık benim şey yani aküsü bitmeye başladı. Başka sorunuz varsa, cevabımın yerini onlar bu kadar da gitmeyeceğim. Çok teşekkürler. Evet. Çok teşekkürler. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür.